Resulullah'ı göremediğin için ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. O yüzden ondan haberler getirdim sana. Allah razı olsun senden. Siz de olmasanız hiçbir gelişmeden haberim olmayacak. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran... ...insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Hmm. Bu tavsiyeye uyabilsek ne küslük kalır aramızda ne dargınlık zaten. Doğru söylüyorsun.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 Müslümanlar Ramazan gecelerinde Mescid-i Nebevi'de gruplar halinde ibadet ederlerdi. Çoğunlukla Kur'an'dan daha çok ezberi olan bir kişinin arkasında ona uyarak namazı birlikte kılarlardı. Resulullah bir gece eşi Hazreti Aişe'den odanın kapısının önüne bir hasır sermesini rica etti. Peygamberimiz yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah onlara o gece uzunca namaz kıldırdı Ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp evine döndü Sabah olunca insanlar Resulullah'ın o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar Biliyor musunuz dün gece Resulullah yatsıdan sonra bize uzun uzun namaz kıldırdı Yeni bir namaz mı farz oldu? Bildiğimiz kadarıyla hayır Peki ne kıldınız? Resulullah... Ramazan gecelerini boş geçirmemeye özen gösteriyor biliyorsun. Nafile namaz kıldık. Bu gece biz de katılsak. Tabii kaçırmayın. Gecenin sessizliğinde Resulullah'ın ardında namaz kılmanın lezzetini tarif edemem. Bu gece ailemle beraber ben de burada olacağım inşallah. Akşam olduğunda mescit insanlarla dolmuştu. Peygamberimiz onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte beklemeye başladılar. Resulullah dün sonra kıldırmıştı namazı. Bugün kıldırmayacak mı acaba? Biz de onu duyup gelmiştik. Şu mübarek Ramazan gecelerini namazla ihya edelim istedik. Görünüşe göre Peygamber Efendimiz çıkmayacak. Evlerimize mi dönsek? Resulullah eşine, ''Ey Aişe, insanların bu durumu nedir?'' diye sordu. ''Ya Resulallah.'' İnsanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar. Peygamberimiz bunun üzerine ''Hasırını dürüp kaldır ey Ayşe'' diyerek evinde ibadet etmeye devam etti. Bu kadar uzun zaman geçtiğine göre anlaşılan peygamberimiz namaz kıldırmayacak. Hadi evlerimize gidelim de sabah namazını kaçınlayalım. Biz burada sabahlıyız. Sabaha görüşürüz inşallah. Peki. Allah kabul etsin Resulullah o geceyi ibadetle geçirdi Sabah olduğunda namaz için mescide çıktı Geceden beri orada bekleyenleri gördüğünde şöyle dedi Ey insanlar Allah'a hamdolsun ki Vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi Durumunuzdan da habersiz değildim Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın Allah usanmaz ama siz usanırsınız Bu namazın üzerinize farz kılınmasından Ve onu yerine getirmeye gücünüzün yetmemesinden endişelendim Ve bu yüzden yanınıza gelmedim Çocuklar, bugün cuma. Hadi hazırlıklarınızı tamamlayın. Birazdan mescide gideceğiz. Of, <gülüyor> <gülüyor> oh, mis gibi olmuşsun. Yeni kıyafetin de çok yakışmış. Teşekkür ederim anne. Yıkanmamı ve güzel elbiselerimi giymemi söylemiştin. Evet, çünkü peygamberimiz cuma günleri böyle yapmamızı söylüyor. Biliyorum, hem peygamberimizden güneşin doğduğu en hayırlı günün cuma günü olduğunu öğrendim. Öyle mi? Aferin oğluma. Başka öğrendiğim bir şey var mı? Var tabii. Dün yatsı namazında peygamberimiz şöyle söyledi. Cuma günü olduğu zaman melekler mescidin kapısında durur, gelenleri öncelik sırasına göre yazarlar. En erken gelen Allah için bir deve bağışlayan kimse gibidir. Ondan sonraki bir sığır bağışlayan gibidir. Sonraki bir koç, daha sonraki bir tavuk. En son gelense bir yumurta bağışlayan gibidir. İmam hutbeye çıkınca melekler sevapları yazmayı bırakarak sahifelerine dürüp hutbeyi dinlemeye başlarlar ne güzel şeyler öğrenmişsin sen bak cemaate devam etmenin meyvelerini topluyoruz elinden geldiği kadar peygamberimizin yanında ol olur mu evladım ben onu çok seviyorum zaten bizimle ilgileniyor halimizi hatırımızı soruyor neşemizi ortak oluyor <gülüyor> bir gün görmesem özlüyorum peygamberimizi <gülüyor> elhamdülillah ne kadar şanslı olduğunu bir bilsen bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz Senden öğrendiklerime göre Mescide erken gidersek Çok sevap kazanacakmışız Hadi vakit kaybetmeyelim Abine de haber ver çıkalım Abi mescide gidiyoruz Çabuk ol biraz Cuma namazı için Herkes mescitte toplanmıştı Peygamberimiz hutbesine Hamd ile başladı Hamd Allah'a mahsustur Biz ona hamd eder O'ndan yardım diler. Nefislerimizin kötülüklerinden ve yapıp ettiklerimizin çirkinliklerinden Allah'a sığınırız. Allah kime hidayet ederse O'nu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa O'na hidayet edecek yoktur. Şahitlik ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Muhammed de O'nun kulu ve elçisidir. Ey insanlar! Ahirete gitmeden Önceden kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak sonunda ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona arada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadım mı? Sana mal vermedim mi? İhsan da bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın buyuracak. O da sağına soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak, orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü kendini cehennem ateşinden korusun. Yarım hurmayla dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa, güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı on katından yüz katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peygamberimiz hutbesini bitirdiğinde bir adam şöyle seslendi. Ey Allah'ın Resulü! Kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu. Yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua eder misin? Resulullah ellerini kaldırarak "Allah'ım, bize hayırlı yağmurlar ver. Bize yardım et." diye dua etmeye başladı. Müslümanlar Cuma'yı henüz kılmışlardı ki yağmur başladı Uzun bir süre yağmur yağdı Ve sonunda aynı adam gelerek şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü Mallarımız helak oldu Yollar sulardan yürünmez oldu Yağmuru kesmesi için Allah'a dua eder misin? Peygamberimiz yine ellerini kaldırıp Allah'ım bize değil çevremize ver Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver diye dua etti. Bir müddet sonra yağmur dindi. Babası Uhud'da şehit olan Cabir bin Abdullah, Peygamber Efendimizle birlikte yol alıyordu. Cabir'in yaşlı devesi bir müddet sonra çöküp kaldı Sahibi ne yapsa yürümeyi reddediyordu Durumu fark eden peygamberimiz Cabir'in yanına geldi Devesiyle ilgilendi ve onu tekrar ayağa kaldırdı Sonra birlikte ilerlemeye başladılar Peygamberimiz deveni bana satar mısın diye sordu Bu yaşlı deveyi mi? Galiba ciddi Pazarlık yapmak ister gibi bir hali var ama bu deve beş para etmez ki. Onu size hediye ederim ya Resulallah. Peygamberimiz hayır ey Cabir bana satmanı istiyorum dedi. Peki nasıl isterseniz. Peygamberimiz henüz evlenmedin mi diye bir sohbet açtı. Evlenmek üzereyim ya Resulallah. Peygamberimiz bu habere sevindi ve Cabir'e kiminle evleneceğini sordu. Biliyorsunuz babamın şehadetinden sonra bakımını üstlendiğim küçük kız kardeşlerim var. Eşim olacak hanım onlarla yakından ilgileniyor. Adeta anneleri gibi davranıyor. Ben ne kadar uğraşsam da onların dilinden anlamıyorum. Bu evlilik sayesinde kardeşlerimin biraz daha rahat etmesini umuyorum. Peygamberimiz Cabir'e çok iyi bir seçim yaptığını ve düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyledi. Peygamberimiz hızlı davranmamı söylüyor ama elimde imkanım yok ki. Neyse o söylüyorsa vardır bir hikmeti. Ertesi gün Cabir peygamberimizin evinin önüne devesini getirip bıraktı. Resulullah da çıkıp hayvanı gördüğünde Cabir'in nerede olduğunu sordu. Onu bulup peygamberimizin kendisini çağırdığını söylediler. Beni görmek istemiştiniz ya Resulallah. Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye Cabir'e bir miktar altın vermesini emretti. Bu deve bu kadar etmezdi ama. Resulullah'ın emri böyle. Bu miktarı kabul etmelisin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cabir, Resulullah deveni de götürmeni istiyor. Ama onu benden satın aldınız. Artık o sizin. Tamam, tamam. Peygamberimiz hem paranı hem deveni götürmeni istedi. Ama Hazreti Cabir ancak peygamberimizin deveni al, o senin, onun için verilen ücretle de senin demesiyle ikna oldu. Peygamberimiz ona böylece büyük bir düğün hediyesi vermiş oldu. Peygamberimizin kızı Hazreti Rukiye'nin Hazreti Osman'dan Abdullah isminde bir oğlu olmuştu. Abdullah annesini kaybettikten iki yıl kadar sonra altı yaşlarındayken vefat etti. Peygamberimizin evlat hasretine torun acısı da eklenmişti. Abdullah'ın cenaze namazını dedesi kıldırdı. Babası Hazreti Osman onu kabre indirdi. Peygamberimiz de gözyaşları içinde kabrini düzeltip mezar taşını dikti. Bir yandan ağlarken bir yandan da Yüce Allah kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder diyordu. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.